Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Ayetini nasıl anlayacağız? Bu ayet Yusuf Suresi 40. ayettir. Ayette şöyle buyuruluyor. Allah'ı bırakarak taptığınız ilahlar sizinle babalarınızın isimlendirdiği putlardan başka bir şey değildir. Allah onların ilah diye isimlendirilmelerine dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O ancak kendisine ibadet etmemizi emretti. Doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Evet kardeşlerim. Sizin Allah'ı bırakıp da kendilerine tapmış olduğunuz heykeller yani bu ayette anlatılmak istenen sizlerin ve atalarınızın Rabler ve ilahlar edindiğiniz bir takım aciz varlıklardır. Yani insanlar böyle varlıkları ilahlaştırabiliyor. Allah bunların ilah diye isimlendirilmesine dair halbuki hiçbir delil indirmemiş fakat onları siz kendiniz uydurmuşsunuzdur. Buyuruluyor. Yani buradan bu anlaşılıyor. Hüküm verme ve tasarrufta bulunma sadece Allah'a aittir. Aciz varlıkların böyle bir yetkisi yoktur. Mutlak hüküm sahibi olan Allah ancak kendisine kulluk etmenizi emretmektedir. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler, tevhid inancını bırakıp başka yollara saparlar. Ee, oysa hükmetmek, tasarrufta bulunmak, dilemek ve mülkün sahibi olmak sadece Allah'a aittir. O bütün kullarına sadece kendisine ibadet etmelerini emretmiştir. Ee, siz ise davet ettiğim Allah'ın birliğine inanmak ve ona ihlasla ibadet etmek, Allah'ın emrettiği, onun sevdiği ve razı olduğu hüccet ve burhanı indirdiği dost doğru dine uyun diye bize emretmektedir. Fakat insanlar maalesef çoğu zaman şirk'e düşmekte, şirk koşmadan Allah'a iman etmemektedir şirk koşmadan Allah'a iman edip ve hükmü yalnızca Allah'a vermek bütün müminler üzerine farzdır. Şirk büyük bir günahtır. Bütün amelleri ifsad eder. Ayrıca kelime-i tevhidi söyleyen bir mümin zaten şunu söylemiş olmaktadır. La ilahe illallah dediğinde ben söz veriyorum ki bundan sonra benim hayatımda hüküm koyacak olan ve hayatımda tasarruf sahibi olacak olan yegane güç yegane ilah Allah'tır ve bunun dışındaki bütün sahte ilahları reddediyorum anlamına gelmektedir. İşte bu kelimeyi tevhidi söyleyen kişi adeta bu sözleşmenin altına imza atmış olmaktadır. O halde bu sözünü yerine getirme noktasında elinden gelen gayreti göstermeli ve şirkten şiddetle Uzak durmalıdır. İşte kardeşlerim bu ayetten anlaşılması gereken budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.